527. konu, bu hususta bir kadınla Hazreti Ömer'in kıssası, bir gün Hazreti Ömer dolaşırken, bir kadının, bu gece uzadı, kendisiyle oynaşmak için bir sevgili bulamayışım beni uykusuz bıraktı, eğer Allah'ın azabından korkmasaydım, bu yatağın kenarları sarsılacaktı anlamında bir şiir okuduğunu duydu ve kadına, derdin nedir, diye sordu, kadın, kocamı birkaç aydan beri gurbete gönderdin, onu özledim, dedi. Hazreti Ömer, yoksa bir kötülüğe mi niyetlendin, dedi. Kadın, Allah'a sığınırım, dedi. Hazreti Ömer, o halde nefsine hakim ol, hemen ben postayı gönderiyorum, dedi. Böylece kadının kocasına haber gönderdi. Sonra kızı ve müminlerin annesi Hazreti Hafsa'nın yanına vardı ve Ey Hafsa, benim için çok mühim olan bir şey soracağım senden. Beni bu sıkıntıdan kurtar, kadın kaç ayda kocasına ihtiyaç duyar, dedi. Hazreti Hafsa, utanarak başını eğdi. Hazreti Ömer, kızım utanma, dinde utanma olmaz, deyince, hafsa eliyle üç veya dört ay diye işaret etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, askerler dört aydan fazla hudutlarda bekletilmesin, diye komutanlara yazdı.